Sadaka, insanın ahirete göçmüşlerine yapacağı en garantili iyiliktir yüz kere beş yüz kere üzerine basarak söylüyorum Mekke'de haram-ı şerifte okutulmuş mevlütten vallahi bin defa değerlidir bir dilim ekmek sadaka olarak babanın ruhuna verildiği zaman çünkü biri Resulullah garantilidir öbürü de umuttur. Umut. Yala dur umudunu. Medine-i Münevvere'de senin işte oradaki meşhur imamlardan müezzinlerden toplayıp 10 kişiye okuttuğun hatim bir umuttur. Gider mi? İnşallah gider. Ama Medine-i Münevvere'de senden sadaka isteyen birisine çıkarıp verdiğin bir ekmek parası kadar sadaka %100 yüz garantidir Allah'ın izniyle. Neden? Çünkü bir tanesi Ulemanın iyi olur inşallah da faydalı olur Dediği şeydir öbürü de Resulullahın bu babana gider Dediği şeydir Sadaka Mevlüt okutmaktan şiir okutmaktan Veya törenler mörenler Yaptırmaktan çok daha Değerlidir Allah katında Hatta değerli olan odur Dememiz lazım çoğu azı yok bunun Diyor Dinimiz